Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, iyi haftalar. Hariçten Sanat programındayız Açık Radyo'da. Ben programcınız Çelenk. Şöyle başlamak istiyorum. İlk programı hariçten sanatın 25 Nisan 2016'da yapmışım. Yani 3. yılına girmiş durumda program. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzün üstünde özgün içerik, söyleşi, izlenim ve haber e, getirmişim. São Paulo'dan Hong Kong'a, Londra'daki görkemli bir sanat fuarından Filistin'deki bir mülteci kampındaki sanat çalıştayına, e, Diyarbakır'daki bir sanatçı inisiyatifinden Kapadokya'da kamusal alandaki bir e, sergiye, e, müzelere, kamusal alan projelerine, sanatçı inisiyatiflerine, kolektiflere, bienallere puarlara, misafir sanatçı programlarına. Kısacası sanat, mimarlık ve tasarım alanından pek çok sergi, program ve projeye, araştırmalara ve yayınlara e, yer verme fırsatım olmuş. E, yüzden fazla yeni e, İçerik ve program oluşturmuşuz. Elbette bunları tek başıma yapmadım. Sıklıkla söyleşilerle karşınızdaydım. Konuklarım oldu. Hepsi kültür sanat alanında çalışan, üreten isimlerdi. Sanatçılar, küratörler, eleştirmenler, kurum temsilcileri, eğitmenler. Gibi e, aynı zamanda bu programı yapmak için beni davet eden Ömer Madra başta olmak üzere tüm Açık Radyo ekibine teşekkür etmek isterim. Ayrıca kahrımı çeken e, ekipler de var Didem Demet, Feryal, Barış, Ömer gibi teknik ve idari işlerini, bütün programlama işlerini yürüten teknik masada da bütün bu içerikleri sizinle paylaşabilmem için bana destek olan ekipler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Böylece 3. yılına girmiş olan programda devam ediyorum. Harç'ten sanat programında bugün Mardin'deyiz. Türkiye'den, Türkiye'nin bir başka ucundan bir gündemle karşınızdayım. Mardin, Biyeneli. Bu... Birkaç gündür de özellikle sıklıkla üzerine konuşuluyor gündemde. Çok fazla insan ziyaret etti. Uluslararası koleksiyonerlerden, galericilere, sanat basını ve eleştirmenlerinden, Türkiye'den ve yurt dışından sanatçılara, sanatseverlere kadar pek çok kişi sırf bunun için Mardin'e gitti. Özellikle geçtiğimiz hafta sonu en yoğun dönemiydi. Zira sözden öte... Başlığıyla 4. Mardin Biyeneli 4 Mayıs'ta açıldı ve 4 Haziran'a kadar devam ediyor. Şimdiye kadar Mardin'e gitmediyseniz Biyeneli de bahane ederek Mardin'e gitmenin tam zamanı hakikaten dünya çapında herkesin görmesi gereken e, tarihiyle, dokusuyla, müziğiyle, mutfağıyla, sokaklarıyla, insanlarıyla bambaşka bir kent Mardin ama özellikle güncel sanatla ilgileniyorsanız Mardin Bienali döneminde gitmek tabii ki özellikle önemli. Biraz Mardin Bienali'nden bahsetmek isterim. Döne Otyam'ın girişimleriyle oluşmuş bir bienal bu. Onun direktörlüğünde 2010 yılından bu yana devam ediyor. 4 kere karşımıza çıkıyor yani 4. Mardin Biennale'inden bugün size bahsediyorum. Bu Biennale'de küratörlüğü 3 e, kişi üstleniyor. Farklı projelerde de karşımıza çıkan zaman zaman benim de haricinden sanatta projelerini gündeme getirdiğim 3 meslektaşım. Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek ve Derya Yücel küratörlüğü. E, Üçlü bir külatöryel iki var. Üç ayrı kavramsal çerçeve, üç ayrı e, sanatçı seçkisi söz konusu ama mekânlarda bunları birbiriyle ilişkisel olarak bir arada görüyorsunuz. Yani ayrı ayrı sergiler yapmak yerine ayrı Kavramsal çerçeveler ayrı başlıklar altında farklı sanatçılarla çalışarak ama mekanlarda sergileme anlamında işbirliği yapan bir format benimsemiş durumdalar. Mardin Sinema Derneği yine ev sahibi ve ana proje ortaklarından 3. Mardin Bienalinde de bunu yapmışlardı. Mardin Sinema Derneği de 10. yılını kutluyor. Onları da tebrik ederim. Benim de geçmişte işbirliği yapma fırsatı bulduğum bir Ekip Mardin'in kültür-sanat alanındaki en önemli oluşumlarından. E, BNL'e başta Saha Derneği olmak üzere Türkiye'den ve yurt dışından pek çok kurum ve kuruluş destek verdi. Hem maddi destekler hem ekipman ya da hizmet destekleri. Ayrıca bir kitlesel fonlama kampanyası da e, ilk defa hayata geçti. Burada da bireyler de faydalanıyor. E, Kendi imkanları ölçüsünde BNL'in bir paydaşı olma ve BNL'e bir katkıda bulunma fırsatı yakaladığı crowdfunding dediğimiz kitlesel fonlamada ilk kez bu yıl Mardin'in BNL'inde denendi. Sözden öte başlığı bakış, beden ve mekan kavramlarını ele alan çalışmalar yer alıyor diye özetliyorlar. Fırat Arapoğlu sonsuz bakış adlı bir başlık kullanmış. Nazlı Gürlek beden dili anlayacağınız üzere Beden üzerine onunkisi. Derya Yücel ise sınırlar ve eşikler başlığını seçmiş. Böylece birbirleriyle sergide, sergilerde, mekanlarda eklemlenen üç ayrı kavramsal bakış ya da üç ayrı küratöryel ideolojinin yansımalarını burada görmek mümkün. Diyorlar ki sözün ötesindeki anlam üretme ve ifade biçimlerine odaklanıyor bu bienal. Sözün ötesinde bakışın, Bedenin ve mekanın diliyle yaratılan çeşitli ifade biçimlerinin bir araya getirilmesini amaçlıyoruz diye ifade ediyorlar. Dilin, kelimelerin ve sözün ötesinde vuku bulan ifade biçimlerini, sanatın temel malzemesi olan görsel, bedensel ve mekansal yaratım hallerini merkezine alıyor ve ifade etmişler. Beden kısmında özellikle performatif ifadeler görüyoruz. Hatta performanslar ya da atölye çalışmaları da görüyoruz. Biennale için... Mart'in ve çevresinde o bölgede üretilmiş yeni çalışmalar var, kamusal alana müdahale eden işler var, dünyanın çeşitli yerlerinden ya da Türkiye'den bu bağlama küratörlerin kavramsal çerçevesine uyduklarını düşündükleri geçmiş tarihli işler var ve aynı zamanda kentte deneyimleyebileceğiniz, kenti bir turist gibi de gezeceğiniz, keşfedeceğiniz dokuz farklı mekana yayılan sergiler görüyorsunuz. Onun dışında sokak aralarında, dükkanlarda, kahvelerde ya da işte yine Mardin Sinema Derneği'nin mekanında yani başka amaçlarla ya da yine kültür sanat için kullanılan mekanlarda işlere rastlamak mümkün. Kamusal alana da müdahaleler olduğunu söyledim. Ben size bugün kendi yaptığım rotadan ki ıı, sıralama açısından da güzergah açısından da birbirleriyle eklemlendiği için ıı, pratik bir yanı da var. Bu rotalardan geçerek böyle birer ikişer iş üzerinden size bir ıı, Biraz anlatmaya çalışacağım. Tabii gitmeden bunu anlatmak hele 20-25 dakikalık bir programda çok zor. Hemen başlıyorum. Mor Efrem Manastırı aynı zamanda Biyener'in açılışı da buradaydı. Dolayısıyla açılış akşamı burayı gezme fırsatı buldum. Bir Süryani Katolik Kilisesi 19. yüzyıldan. Ee, burada bir grup sergisi var. Farklı temalar altında yani Biyener'in 3 farklı başlığın iç içe geçtiği temalar altında. Bu. Burada daha önce de konuk ettiğim Serkan Taycı'nı hatırlatmak isterim. Tam da bu meseleler bir süredir sürdürdüğü Hidrolab projesi üzerine konuşmuştuk. Mardin'de de bunu yapacağını söylemişti ama tamamlamaya vaktimiz kalmamıştı. Hidrolab Mezopotamya adlı bir videosunu burada görüyoruz. Tam da Mardin ve çevresindeki bu Mezopotamya coğrafyasında medeniyetlerin birbiriyle su aracılığıyla kavuştuğu ama yine su aracılığıyla belki sınırların da zorla oluşturulduğu bir coğrafyanın sorunlarına sözcülük ediyor. Bölgede metalaştırılan hatta ara araçsallaştırılan su ile ilgili belki su hakkıyla ile ilgili bilgiler veriler haritalarla önemli bir sorgulama yapıyor. İster ekolojik alandan bakın meseleye, ister siyasal alandan bu sorgulama önemli bir yere oturuyor. E, açılış Mor Efrem'de gerçekleştirdim. Burada kapsamlı bir grup sergisi var. Ertesi gün güne Meryem Ana Kilisesi ile başladım. Meryem Ana Kilisesi BNR için özel olarak e, açılmıştı. Burada tek bir sanatçının içi var. Meryem Ana Kilisesi de 19. yüzyıldan kalma bir Süryani Katolik Kilisesi. Çok iyi durumda, iyi korunmuş. Doğu-Batı sentezli bir üslupla inşa edilmiş. 21 sütunun üstüne oluşturulmuş e, bir kilise. Orada bize kilisenin vakfı... Kıfından bir yetkili de son derece oranın tarihine, önemine ve işlevine dair bilgilendirici bir konuşma yaptı. Akabinde Taner Ceylan'la da buluştuk. Taner işini kendisi anlattı bize. Taner bir kilisede işinin sergilenmesini özel olarak istemiş. E, buymuş yani davet edildiğindeki koşulu. Çok da anlamlı olmuş. E, Mer Meryem Ana Kilisesi'nde Acıların Adamı adlı bir yağlı boyasını görüyoruz. Sanki kilisedeki diğer yağlı boyalardan biriymiş gibi hissediyoruz adeta. Seni Seviyorum adlı bir serisinde geçmiş tarihte 2016 yılında yaptığı bir resim aslında ve bir heykelden yola çıkarak bunu yapıyor. Bu heykeli de İspanya'da bir müzede görüyor. Hiper bir üstü bu var Taner Ceylan'ın. Bu e, sözü geçen kendi resmini yaptığı ahşap heykel 17. yüzyıldan bir heykel. Biliyorsunuz o dönemde resim hiç gerçekçi bir üsluba sahipteyken bu ahşap ustaları son derece gerçekçi heykeller yapıyorlar. Taner de kendi üslubuna bunu adapte ediyor. Buradaki bu resimdeki ya da resmin yola çıktığı heykeldeki özel durumu da şöyle tarif ediyor. İsa'nın acıya hazır olarak beklediğini, onun bu onun bekleyişini tarif ediyor. Taner işinin Mardin'de bir kilisede sergilenmesini Arzu edince Döneotiam e, oradaki bir kiliseye başvurmuş fakat kilisedekiler demiş ki bu resim bizim e, bizim mezhebimize dair değil bizim kilisemizle ilişkilenemez ama biz size başka bir kilise önerelim kentteki işte Meryem Ana Kilisesini öneriyorlar e, ve Taner Ve resmi Meryem Ana Kilisesi'ne gidince kilise yetkilileri ona bir sürpriz yapıyor. Çünkü kilisenin deposundan Taner'in resminde yola çıktığı bu ahşap heykel çıkıyor. Tamamen tesadüfen. Taner için ise ilahi bir karşılaşma bu adeta. Hayat bu resmi buraya getirdi diyor Taner. Ve kilisenin içinde şu anda o depodan çıkan heykelle Taner'in resmini kilisenin diğer süslemeleri, kilisedeki diğer resimlerle bir arada görmek mümkün. Adeta onun kilisenin bir parçasıymış, her zaman oradaymış gibi. Kiliseden yola çıkıp kilisenin hemen bitişinde Mardin Müzesi'ne dolambaçlı bir yoldan giderken, sokaklar arasında adeta kaybolurken tarihin izleriyle bezeli diyebileceğim sokakların birindeki bir duvarda Hasan Pehlava'nın kazı alanından nesnelerine denk gelmek ya da Yine Ara Sokak'taki boş bir dükkanda bienal yönlendirmesini görüp üstad sanatçı Bilge Alkor'un işlerine rastlamak çok güzel sürprizler tabii. Hem kenti keşfediyoruz hem güncel sanat alanında da güzel yapıtlarla karşılaşıyoruz. Mardin Müzesi başlı başına bir Biennial olmasa da her zaman gidip görülmesi gereken bir yer. Ben dördüncü kere gidip gezme fırsatı buldum. Burada Biennial süresince çeşitli performanslar, sanatçı atölyeleri ve konuşmalar da olacak. Burada dikkat çekmek istediğim iş ise Magali Duzant'ın doğunun ışığı gün doğumu canlı yayını hemen Mardin Müzesi'nin üst katında terasta açık alanda yani daha müzenin salonlarına girmeden bir ekranda görüyorsunuz. Birer boyunca her sabah Mardin'de güneşin doğuşu New York'taki bir sokağa bakan bir ekrandan canlı olarak izlenebilecek. Yani New York'ta o sokaktaysanız oradaki ekrandan Mardin Mardin'deki güneşin doğuşunu canlı olarak izleyebileceksiniz. Aynı şekilde Mardin Müzesi'ndeki ekranda ise biz, Mardin Müzesi'ne giden Biennale ziyaretçileri, New York'ta ekranın yerleştiği sokak, sokağın görüntüsünü görüyoruz. Yani ekranın ve sokaktan gelen geçen insanların e, görüntüsünü eş zamanlı olarak izleyebiliyoruz. Işık doğudan yükselir diyelim bunun için. Biennale'nin ana mekanlarından biri, belki de en konsantre olduğu Biennale'nin oldukça yıkık, dökük durumda olan ve 19. yüzyıldan kalma bir e, karargah olan Alman karargahı Birinci Dünya Savaşında birebir kullanılmış aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa da orada e, orayı konut Ve garnizan olarak da kullanmış. Burada çok sayıda iş var Türkiye'den ve yurt dışından. Benim dikkatimi çeken işler arasında Çağrı Saray'ın Sonsuz Mesafe adlı hem Bodrum'da yerleştirdiği videosu hem de üst katta yaptığı yerleştirmesi var. Mardin'in alameti farikası diyeceğim. Mardin sokakları da kaybolunca sıklıkla ilerledi. İçine düşeceğiniz, belki bir eşeğin içinden geçerken karşınıza çıkacağı e, ve kamusal alanla özel alan arasındaki ayrımı muğlaklaştıran geçitlerden yani abdelerden, Abbaralardan yola çıkıyor. İlk Mardin Bienali'de doğrudan Abbaralardan esin almıştı. Başlığında oradan yola çıkarak oluşturmuştu. Onu da hatırlatalım. Bu Abbaraların 47'sinin bir haritalandırmasını ve desenlerini içeriyor. Videosunda ise Bodrum katındaki videosunda ise sanatçının kendisini bir yabancı olarak ta kendisini bu Abbaralardan birer birer geçerken arkadan takip ettiğimiz bir video söz konusu. Gelelim Mustafa Avcı'ya ve böylece müzik aramızı da verelim. Mavcı Efendi olarak adlandıran bir etnomüzikolog kendisini. Yine Alman karargahında onun bir videosunu e, görüyoruz. Yaklaşık 5 dakikalık bir video. Bunun sesini dinleteceğim size. Zaten ses üzerine, müzik üzerine bir parça, bir proje. Biennial için Curcuna, Mamanazlı türküsü. Mardin'in de bir parçası olduğu müzikal coğrafyada yaygın bir şekilde icra edilen Curcuna usulündeki havalara benzer bir halk şarkısının ya da türküsünün bestelenmesinden ve bu bestenin yerel müzisyen Abdülkadir Gökbalık tarafından icra edilmesinin kaydından oluşuyor. Bu müzik arasından sonra Mardin Bienalindeki diğer sergi mekanlarıyla ve kamusal alandaki işlerle devam edeceğim. Şimdi müzik aramızı veriyoruz. Görüşmek üzere. Müzik arasından sonra hariçten sanat programına devam ediyorum. Ben Çelenk, hariçten sanat programındayız Açık Radyo'da. Mardin Biennale gündemimde Mavcı Efendi'den Mustafa Avcı'nın Biennale'de Alman karargahında sergilenen, video olarak sergilenen Abdülkadir Gökbalık Asi Baba tarafından Kanuni tarafından icra edilmesinden oluşan bir kaydı dinledik. Biennale için Curcuna Mamanazlı türküsü. Devam ediyorum. Alman karargahından çıkmış olduk böylece. Yolumuz caddenin diğer tarafına düşmeye başlasın biraz da. Mardin tarihi kentini ikiye ayıran, iki yakaya ayıran caddenin diğer yakasına geçmeye başladığım zaman bir hamama giriyorum. Yıldız Hamamı bu. Orada Arter'deki sergisinden hatırlayacağımız Canan'ın bir işi var. Aynı zamanda Yusuf Nabil'in bir videosu var. Nabil'in Hiç Gitmedin adlı videosunun Sesi bütün hamamın içinde dönüyor oraya adeta nüfuz ederek canın işini de çevreliyor diyebilirim. Videoda kaderin peşinde memleketini terk eden ama ne olursa olsun ana, ana yurduyla yüzleşmek e, durumunda kalan bir adamın hikayesini görüyoruz. Otobiyografik unsurlar da var elbette adeta bir video otoportret diyebiliriz. Ölümle yaşam arasında ki eşikten bahsediyor bir yanda, sürgünle memleketi terk etmek hissiyle ölüm arasında benzerlikler kuruyor. Aynı zamanda bu videodan iki baskı da videoya eşlik ediyor hamamda. Çok güçlü bir iş. Hamamdan çıktığım zaman biraz artık kent yaşamına da katılmaya başlayalım. Mardinlilerin gündelik hayatında yeri olan onların ekonomik ve toplumsal alışverişini, yaptıkları, karşılaşmaların yaşandığı yerlere, sokak aralarına uzanalım. Revaklı Çarşı'ya doğru yol aldım. Ben orada Marangozlar Kahvesi'nde de kısa bir mola verdim. Burada Cengiz Tekin, Diyarbakırlı bir sanatçı, onun bir parça özgürlük adlı bir işi var tam meydanda. Neredeyse 200 metre kadar böyle suya benzeyen su rengi, mavi protokol halısını meydandaki meydana Bantlar şeklinde çekmiş, onları sermiş. Böylece yaya, yol, su akışını, belki toplumsal ilişkiler anı yeniden organize etmeye soyunduğunu söyleyebiliriz. Bu otoritelerin düzenlediği kamusallıklara karşı yeni bir kamusallık öneriyor. İlişkisel bir kamusallık. E, rengi itibariyle de suya benziyor. Bir parça özgürlük işin adı. Meydanın e, hemen üstünde yayılan alan, meydana da tepeden bakan, Mezopotamya'ya da bakan çok güzel bir kahve marangozlar kahvesi. Burada bir dibek kahvesi ya da çay içip kısa bir mola verip camdan Didem Erbaş'ın bence Cengiz Tekin işine de böyle selam çaktığını söyleyebileceğim sarı renkli bu sefer, e, bantların, şeritlerin adeta kullanıldığı dam, bir damın üstünde yaptığı dam adlı bir kamusal alana müdahalesini görebilirsiniz. E, kahvenin içine yerleştirilmiş olan bandrolsüz, E, kitapları Chris Burden adlı üstad sanatçıların videoları serpiştirilmiş fotoğraflarla oldukça güçlü bir mekan Marangozlar Kahvesi e, bunun dışında 10. yılını kutladığını söylediğim Mardin Sinema Derneği'nin ev sahipliği yaptığı giybenlerin adeta e, mültecilere film yapmayı öğretirken yola çıkıp adeta belgeselle kurgu arasına gidip gelen bir videosu var. Mardin Sinema Derneği aynı zamanda BNL süresince çeşitli gösterim ve etkinliklere, konuşmalara örneğin ev sahipliği yapıyor. Onların da 10. yılını tebrik ediyorum. Bir başka böyle ev sahipliği yapan BNL'e mekan ise Mardinli bir sanatçının Ferhat Salman'ın atölyesi. O da BNL için atölyesinin kapılarını açmış durumda ziyaretçilere. İşlerini de tavsiye edelim kendisini de Ferhat Salman ismini analım. Orada İstanbul'dan gelen bir sanatçının Huo Rehfe mahlasını kullanan bir sanatçının işine rastlayabilirsiniz. Huo Rehfe'nin Alman karargahında da işi var ama üçlü bir seri oluşturmuş. Bu Buyurgan Sessizlik adını taşıyor. Bir parçası Diyarbakır'daki Loading Kollektifi, daha önce Cengiz Tekin'i konuk etmiştim, Loading'i anlatmıştık size... Bienal döneminde orada da bazı konuşmalar gerçekleşecek. Loading'de sergileniyor buyurgan sessizliğin bir parçası. Bir parçası Ferhat Salman'ın atölyesinde gezilebiliyor. İzleyicinin kendisini de görebileceği aynı zamanda böyle bir ayna etkisi yaratan bakır levhalarla oluşturduğu kolajlar bunlar. Huo Refe'nin Diyarbakır, Muş, Mardin ve Hakkari kentlerine referansla Hakkari. H'si, Mardin'in M'si, Muş'un Mu'su ve Diyarbakır'ın D'si harfleriyle bakır levhalar oluşturulmuş. Ee, çok sayıda sanatçı var Biennale'de. Maalesef hepsine yer vermeme imkan yok. 4 Mayıs'ta başladığını söyledim. Çok çeşitli etkinliklerle, sanat sosyolojisi alanında konuşmalarla, farklı sanatçı atölyeleriyle, performanslarla, gösterimlerle devam ediyor. Biennale paralel de e, Mardin ve çevresinden sanatçıların, Kendi açtıkları sergiler ve projelerde söz konusu hatta bir Counter Biennale diye bir proje bile Biennale karşı olan bir oluşum dahi var. Hepsini görüp deneyimlemek mümkün. 4 Haziran'a kadar çok farklı etkinliklere katılabilirsiniz. Ben sonunda sanatçıları anmadan hiçbir zaman bir programı kapatmak istemem. Maalesef işlerin detaylarına girmem mümkün olmadı çoğunun ama isimlerini sayarak bu programı bitirmek istiyorum. Dördüncü Mardin Biyenneli Uluslararası bir biyennel, uluslararası niteliğinin biraz daha güçlendirilmesi gereken bir biyennel e, doğrusu ama çok imkansızlıklarla çok gönülden işbirlikleri ile adeta imece usulü de hayata geçirilmiş bir biyennel olduğunu vurgulayalım. Dokuz farklı mekanda hayata geçiyor ve kamusal alanda sayıyorum. Tek tek isimlerini. Albana Bayeva Sofya'dan, Guibenler Ramatkan'dan, Metin Çelik Adana'dan, Ali Emir Tapan İstanbul'dan, doğum yerlerini söylüyorum tabii, Hasan Pehlivan Silvan'dan, Mustafa Avcı Ankara, Ana Mendeeta Havana, Horefe Mersin, Mürsel Argun Ağa Bingöl, Aslı Bostancı İstanbul, İliko Zavutaşvili Gürcistan, Nasantur Mersin. Türkiye kökenli ama Almanya doğumlu, Aydın Teker, İstanbul, İhsan Oturmak, Diyarbakır, onun da kamusal alanda bir projesi vardı. Özlem Altın, Bilge Alkor, İnsel, İnal, Farastuğu, Foruhar, İrandan, Canan, İpek Düben, Pelesiyer, Ankara kökenli bir kolektif, onları da çok güçlü bir videosunu görmek mümkündü, Cengiz Tekin, Yannis, Rafa, Atina'dan Ramize Erer, Fransa'da yaşıyor karikatürist, aynı zamanda Barış Çağrısı'nda bulunuyordu. Ceren Oran, Burcu Yılmaz, John Gerard, Romina Meri, Chav Eyteyn, Julian Stalabras, Sara Kostic, Chris Burden, Ken Friedman, Senem Gökçe Oğultekin, Çağrı Saray. Harikadan Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri